Delin sonda insan da, insanlar nerede bil bakalım bil bakalım ev dünyada da dünya da dünya nerede bil bakalım bil bakalım dünya gökte yıldız